Bismillahirrahmanirrahim En elhamdülillahi neahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve ne'udhu billahi min şurur enfüsina ve min misiyyati amalina men yehdihillahu felamudillelah ve men yudril felahadiyelah ve eşhedü en la ilahe illallah vahduhu la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuduhu emma abad fe inne estakal hadithi kitabullah ve khayral hedihedü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Şerrar şerral umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. İbanet-ül 371. maddede kalmıştık. Mut'anın kıyamet gününe kadar haram olduğunu bilmen de sünnettendir. Zira Ali bin Ebi Talb radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hayber günü kadınlardan faydalanmayı, yani mutan nikahını yasakladığını rivayet etmiştir. Bunu Buhari ve Müslim etmişlerdir. İbn-i şöyle demiştir. Mutanikahı kadının bir süreliğine nikahlanması demektir. Mesela adam seni kızıma, kızımla bir aylığına, bir seneliğine, panayir bitimine kadar veya hac zamanı gelinceye kadar evlendirdim der ya da buna benzer şeyler söyler. Sürenin bilinip bilinmemesi fark etmez. Bu batıl bir nikahtır. Ahmet böyle söylemiş. Mutanikahı haramdır demiştir. İbnü'z-Zübeyr muta açık bir zinadır. Kim muta yaparsa onu mutlaka recm ederim demiştir. İbnü'l-Münzir el-Efsat'ta bazı rafiziler haricinde mutanika'na cevaz veren kimseyi bilmiyorum demiştir. Tirmizi şöyle der. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin asabından ve başkalarından ilim ehli kimselerin nezdinde buna göre amel edilir i̇bn Abbas'tan Mut'a'ya ruhsat verdiği yönde bir şey rivayet edilmiştir ama o kendisine Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin buyruğu bildirilince görüşünden dönmüştür. İmam Ahmet bu meseleyi müseddede yazdığı akide metninde söz konusu etmiştir. Berbehar'de şerüsünle de zikretmiştir. Evet, Mut'a bir dönem serbest bırakılmış, daha sonra nesk edilmiş, kıyamet gününe kadar yasaklanmış bir uygulama. 372 Ömer bin Hattab Radyalan şöyle demiştir. Haram kılınmış olduğunu bildikten sonra mutanika nikahı kıymış biri bana getirilirse onu mutlaka seyip ise yani başından evlilik geçmiş ise evli veya dul ise rejim ederim. Bekar ise sopa vururum. İbn-i Mace, İbn-i Ebi Şeybe, İbn-i ve Ziyav-i Maktisi sayı rivayet etmişlerdir. Ayrıca Müslim sahihinde Ömer Radyalan'dan şöyle rivayet eder. Bu kadınların nikahını sonlandırın, yani muta nikahını. Bana bir kadını bir süreliğine nikahlayan bir adam getirilirse onu mutlaka taşlarla rejim ederim. Müellif 373. maddede Ali bin Ebi Talip kendisine muta nikah kıymış bir adam getirildiğinde bunun haramlığını daha önce söylemiş olsaydım onu rejim derdim demiştir. Bunun kaynağını hiçbir yerde bulamadım diyor kitabın muhakkiki. 374. Nikah ancak bir veli ve iki şahit ile sayı olur. Hatıp yani talip evlenecek kimsedir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Nikah ancak bir veli ve iki adil şahit ile olur. Bunu Darekutni, Taberani ve Beyhakir rivayet etmiştir. i̇bn Hacer şöyle der. Isnadından metruh biri olan Abdullah bin Muhriz vardır. Bunu ayrıca Şafii başka bir yol, yol ile Hasen'den Mürsel olarak rivayet etmiş ve bu her ne kadar munkatı olsa da İlmihal'in ekserisi böyle söylemektedir demiştir. Ebu Musa radıyallahu şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem velisiz nikah olmaz buyurdu. Bunu Ebu Davud rivayet etmiştir. Tirmizi de bu babda Ayşe'den, İbn Abbas'tan, Ebu Hureyre'den, İmran bin Husayn'dan ve Enes'ten gelen rivayetler vardır radıyallahu mecmaîn. Bu usta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem asabından olan ilmihalin nezdinde Nebi ve vesselam'ın velisiz nikah olmaz hadisine göre amel edilir. İbnül Münzir, Hakim İbn-i ve başkaları bu hadisi sayhlemişlerdir. İmam Ahmet ızdırapından dolayı zayıflamış ve şöyle demiştir. Fakat bu i̇bn Ömer'den sayh bir isnad ile rivayet edilmiştir. i̇bn Abbas'tan da velisiz nikaha cevaz vermediği rivayet edilmiştir. Ben de bu görüşü tercih ediyorum. Bu görüş Rey Elin'in görüşüne muhaliftir. Zira onlar nikahda veliyi şart koşmazlar. Onlara göre kadın kendi kendine evlenebilir. Yani Hanefileri kastediyor. İbnül Münzir El-Evsat'ta şöyle demiştir. Numan'ın söylediği, yani Ebu Hanife'nin söylediği sünnete muhaliftir. İlmehlinin genelinin sözünün dışındadır. İbn-i Ebi Şeybe de bu meseleyi Musannef'inde zikretmiştir. Kitab-ı Reddala Ebi Hanife bölümünde. Bu meseleyi itikadında zikredenler arasında İmam Ahmet de vardır. Müsedde de gönderdiği mektubunda bundan bahsetmiştir. Berbehar'de Şerh-i zikretmiştir. 375 İddet boşanmış olsun, muhala ile ayrılmış olsun, kendisinde, kendisiyle zifafa girilmiş olan her kadın için Allah Azze ve Celle tarafından bir farz olmak üzere vaciptir. Aynı şekilde kendisiyle zifafa girilmiş olsun ne olmasın, kocası vefat etmiş her kadın için de gereklidir. Kadınların iddetini ancak Allah'a ve Resulüne karşı olan, Allah'ın ve Resulünün buyruğunu reddeden, Allah Azze ve Celle'nin kitabını yalanlayan bir bidatçı inkar eder. i̇bn ve Kudame de şöyle demiştir. Cinsel ilişkiden önce boşanan kadın için iddetin söz konusu olmadığı hususunda icma edilmiştir. Çünkü Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Ahzab 49'da, ''Ey iman denler, mümin kadınlarla evlenir, sonra onları kendilerine dokunmadan boşarsanız, onlar için sayacağınız bir iddet yoktur.'' İbni Kudame yine şöyle diyor, ''İddetin vacipliği hususunda asıl olan kitap, sünnet ve icmadır.'' Kadınların iddetini inkar eden taifelerden bir de rafızillerdir. Hallal'ın Es-Sünnesinde rivayetine göre Eşşabi şöyle demiştir. Yahudiler kadınlar için iddeti gerekli görmezler, rafıziler de böyledir. 376- Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymak, onun emrinin peşinden gitmek, onun yolunu takip etmek, onun fiilleriyle amel etmek, onun emirlerinin ötesine geçmemek, sünnet olarak ortaya koyduğu, güzel gördü, kendisiyle edeplensinler, böylece dünya edepleri güzel olsun, Allah katında değerleri yüksek olsun diye ümmetin teşvik ettiği şeyler hususunda ondan çokça rivayette bulunmakta da sünnettendir. 377. Onun emrettiği ve kendisi hususunda ondan sayı rivayetlerin geldiği şeylerin biri de bazı durumları hariç her yerde ve her harekette Allah Azze ve Celle zikretmektir. Abdestin başında Allah'ın adını zikretmek gibi. Zira Rabah bin Rahman bin Ebi Süfyan bin Hüveytip ninesinden, o da babasından şunu rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyururken işitti. Üzerine Allah'ın ismini anmayanın abdesti yoktur. Buna Ahmet ve Tirmiz'i rivayet etmiş. Tirmiz'i şöyle demiştir. Bu babda Ayşe'den, Ebu Said'den, Ebu İrere'den, Seyl bin Sad'dan ve Enes'ten gelen rivayetler vardır. Ahmet bin Ambel bu babda isnadı ceyid olan bir şey bilmiyorum demiştir. İsrak bin Rahviye Allah'ın adını anmayı kasıtlı olarak terk ederse yeniden abdest alır. Unutarak ya da tevilde bulunarak terk ederse aldığı abdest ona yeterli gelir demiştir. İmam Buhari bu haddeki en güzel şey Rabah bin Abdurrahman hadisidir demiştir. Yani müellifin şey muhakkikin zikretti hadisi söylüyor. İbn Kesir tefsirinde tariklerini takviye etmiştir. Yani rivayet yolları birbirini kuvvetlendiriyor demiştir. İbn de zahir olan odur ki bütün hadislerden bunun bir aslının olduğuna delalet eden bir kuvvet meydana gelmektedir. Nitekim İbn-i Şeybe de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bunu söylediği bizim yanımızda sabittir demiştir. İstinşak yapma hususunda mübalağada bulunmak. Yani ağza ve burna su verirken e, suyu iyice içeri çekmek. Oruçlu olduğun haller haricinde. Rakit bin Sabra radıyallahu anh, Şöyle demiştir, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, oruçlu olduğun durum haricinde istinşah yaparken mübalağada bulun. Yani burnundan suyu çekerken iyice derine çek. Oruçlu olduğun zaman bunu yapma manasında. 379, uzuvların yıkanması esnasında ondan rivayet edilenlerle dua etmek İbnül Cevzi İlelül Mütenahiye'de Enes ten abdest uzuvlarından her birinin yıkanma seslerinden söylenecek dualara dair bir hadis rivayet etmiştir ki, bu hadis ilim ehlinin de beyan ettiği üzere batıl bir hadistir. İbnül Kayyım Zadül Meadde şöyle demiştir, onun abdest alırken Allah'ın ismi dışında bir şey söylediği sayı olarak rivayet edilmemiştir. Yani besmele çekmesi dışında. Abdest esnasında söylenecek zikirlere dair her hadis uydurulmuş bir yalandan ibarettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların hiçbirini söylememiş ve ümmetine öğretmemiştir. Ondan sabit olan ancak abdestin başında Allah'ın adını anmak sonunda da şöyle demektir. en la ilaha ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allahumme ec'alni minet tevvabine ve ec'alni minel mutetahirin. Yani şahit ederim ki Allah'tan başka hak ilah yoktur birdir ortağı yoktur yine şahadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım beni çokça tövbe edenlerden ve iyice temizlenenlerden eyle. 380 kişinin uzuvlarını yıkamaya, elbiselerini, meslerini, ayakkabılarını ve her türlü giysisini giymeye sağdan başlaması, bunları çıkarırken de soldan başlaması. Zira Ayşe radıyallahu aleyha demiştir. Ayakkabı giymesinde, taranmasında, abdest almasında ve bütün işlerinde sağdan başlamak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hoşuna giderdi. Bukhar ve müslim rivayet etmişlerdir. 381. Sağ elle yemek, sağ elle içmek, sol elle yiyip içmemek. Zira İbn-i Ömer gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz yiyeceği zaman sağ elle yesin, içeceği zaman sağ elle içsin. Zira şeytan sol eliyle yer ve sol eliyle içer. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. İbn-i Maci'deki rivayette işte sol eliyle alır, sol eliyle verir ziyadesi de vardır. 382 istincayı sol elle yapmak, sağ elle yapmamak. Zira Ebu Katade radıyallahu anh şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve saili eliyle silinmesin. Yani istinca etmesin buyurdu. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. 383 helaya girerken önce sol ayağını atmak ve Allah'ın ismini zikrettikten sonra Allahümme inni eûzu bike mine'l hubusi vel Allah'ın erkek ve dişi pisliklerden. Sana sığınıyorum demek. Burada helaya girmeden önce Allah'ın adını anmak Ali radıyallahu rivayet edilmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki birinin helaya girdiği zaman cinlerin gözleriyle Adem oğullarının avretleri arasındaki perde Bismillah demesidir. Bunu Tirmizi İbn-i Mace rivayet etmişler. İleride Darekutni, Davatül Kebir'de Behaki hadisin zayıf olduğunu söylemişlerdir. Allah'ım sana sığınırım kavline gelince yani Allahümme enni euzu bike minel kubzi vel kabayiz. Bu Bukhari'nin Enes R.A.'nın rivayetinde geçer. Helaya girerken sol ayağı önce atmaya gelince bu konuda bir rivayete rastlayamadım diyor muhakkik. buna ancak ilim ehli sağ yüceltmek babından güzel görmüştür. Allah en doğrusunu bilir. 384. Çıkacağın zaman yani heladan çıkacağın zaman önce sağ ayağını atmak. Ve elhamdülillahi elhamdülillahi lezzi ezhibe annil eza ve afani benden sıkıntıyı gideren. Ve bana afiyet veren Allah'a hamd olsun demek. Bunu İbn Mace Enes Radialan'ten rivayet etmiştir. E, bu sayiri Misbahuz Zücayce'de zayıf olduğunu söylemiştir. İbn sünni Amil Yemvelle ile de Ebüz Zer merfu olarak rivayet etmiştir. Dare Kutni ile de zayıf olduğunu söylemiş. Fakat Ebuzer Zer mevkuf olarak sahih demiştir. Yani çıkınca söylenecek bu zikir hakkında. Yoksa çıkarken önce sağ ayakla çıkmak onda bir e, delili yok. Ayrıca i̇bn bir şey Şehbe, Ebu Zer'den, Ebu Derda'dan ve Huzeyfe'den radıyallahu anh, rivayet etmiştir. 385. Fıtrattan oldukları söylenen 10 şeyi yapmak ki, bunlar atamız İbrahim aleyhisselamın sünnetleridir. Bunların beşi başta, beşi bedendedir. Başta olanlar mazmaza, yani ağza su vermek, istinşak, burna su vermek, yani abdest esnasında, misvak kullanmak, bıyıklar kısaltmak ve saçları ikiye ayırmaktır. Bedende olanlar istinca, sünnet olmak, etek tıraş olmak, tırnakları kesmek ve koltuk altlarını yolmaktır. Abdurrazak tefsirinde şöyle demiştir. Bize Maamer'in İbni Tavuz babası Kanayyla haber verdiğine göre İbn Abbas Allah Teala'nın hani Rabbi İbrahim'i bazı kelimelerle sınamıştı. Ayeti hakkında Bakara 124 hakkında şöyle demiştir. Allah onu beşi başta beşi de bedende olmak üzere taharetle, temizlikle sınadı. Başta olanlar misvak kullanmak, istinşak, mazmaza, bıyıkları kısaltmak ve saçları ikiye ayırmaktır. Bedende de beş husus vardır ki bunları tırnakları kesmek, etek tıraş olmak, sünnet olmak, dışkıdan ve sidikten sonra istinca yapmak ve koltuk altını yolmaktır. Bunun isnadı i̇bn Abbas'tan mevkuf olarak sayıttır. Müslim'de Ayşe Radyalana'dan gelen rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, on şey fıtrattandır, bıyıkları kısaltmak, sakalları salmak, Misvak kullanmak, buruna su çekmek, tırnakları kesmek, parmak boğumlarını yıkamak, koltuk altını yolmak, etek tıraşı olmak ve temizlenirken su kullanmak. Musab, onuncuyu unuttum ama o mazmaza olmalıdır dedi. Vekide temizlenirken su kullanmak istince yapmaktır, bu demektir dedi. Begavi Şevr-i de şöyle der. İlim elinin çoğunluğu bu hadisteki fıtratı sünnet olarak tefsir etmiştir. Bunun manası şudur. Bütün bahsettiler kendilerine uymakla emrolunduğumuz nebilerin sünnetlerindendir. Allah'ın salavatı onların üzerine olsun. 386 Sağ ayağı mescide girerken önce, çıkarken sonra atmak. Girerken Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve sellim iğfirli zunubi veftahli evvabe rahmetik. Allah'ım Muhammed nebiye salat ve selamet günahlarımı bağışla ve bana rahmetin kapılarını aç demek. Çıkarken de Veftahlii evvabe fadlik, bana lütfunun kapılarını aç demek dışında aynısını söylemek de sünnet, sünnettendir. Ee, Enes Radyalan şöyle demiştir. Mescide girdiğin zaman önce sağ ayağını atman, çıkarken önce sol ayağını atman sünnettendir. Bunu hakim, müstecekte rivayet etmiş ve Müslüm'ün şartına göre sahip demiştir. Bu kadarıyla mescide girerken ve başka usullarda sağdan başlamak, İbn Ömer Radyalanma, Önce sağ ayağını atar, çıkacağı zaman da önce sol ayağını atar demiş. Sonra Ayşe Radiyalanan, o sağdan başlamayı severdi hadisini zikretmiştir. Ahmet, Tirmizi İbn-i Mace ve Sahihinde İbn-i Uzeyme bu mescide girerken okunacak zikri az önce aktardığımız zikri rivayet etmiştir. Tirmizi hadisi illetli bulmuş. Fatman hadisi asem bir hadistir. Fakat isnadı muttasıl değildir demiştir. Müslim şu rivayeti Müslüm'ün rivayeti destekliyor bunu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki biriniz mescide girdiği zaman Allah'ım bana rahmetin kapılarını aç, çıkarken de Allah'ım senden lütfunu istiyorum desin. Yürürken vakar ile yürümek, namaza yürürken sekinet üzere olmak da sünnettendir. Zira Ebu Katade radıyallahu anh şöyle demiştir. Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam buyurdu ki namaza geldiğiniz zaman sekinet üzere olunuz. Bunu bu ve Müslim rivayet etmişlerdir. Kişinin namaza niyetlendiği zaman parmaklarını kütletmemesi de sünnettendir. Zira Ali radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazdayken parmaklarını kütletme buyurduğunu rivayet etmiştir. Bunu i̇bn Mace rivayet etmiş. İbn-i Recep Fetülbar'de zayıf olduğunu söylemiştir. Fakat i̇bn Abbas radıyallahu anh, bundan nehyettiği sabittir. i̇bn şey Şeyben, i̇bn Abbas'ın azatlısı şubeden rivayetine göre o şöyle demiştir i̇bn Abbas'ın tarafına doğru namaz kılıyordum ve parmaklarımı kütlettim. Namazı bitirdiğimde bana dedi ki, anasız kalasıca namazdayken parmaklarını mı kütletiyorsun? Senedi Elvan'in irvada aktarına göre Hasendir. Ayrıca İbn-i Şeybe'de ve Abdülrezzak'ın Musannef'inde de ilgili e, bablarda bu geçiyor. E, yine kişinin namazda ellerini birbirine geçirmez. Yani şu şekilde teşbik deniliyor. Parmaklar birbirine geçirmek. Zira kabin ucra radyalan şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Biriniz güzel bir şekilde abdest aldıktan sonra namaza niyetlenerek çıktığı zaman ellerini birbirine geçirmesin. Çünkü o namazdadır." Bunu Ahmed rivayet etmiş. İbnü Zeymi ve İbn İban sayilemiştir. Yine Ebu Saîd el-Hudr şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Biriniz namaz kılacağı zaman parmaklarını birbirine geçirmesin. Zira parmaklar birbirine geçirmek şeytandandır. Şüphesiz biriniz mescitte olduğu sürece oradan çıkana kadar namazdadır. Bunu da Ahmet rivayet etmiştir. İbn-i Kesir el-Ahkamül Kebir'de bunu sadece Ahmet rivayet etmiştir. İslam'da sakınca yoktur demiştir. Ayrıca Abdül Rezak, İbn-i Şeybe, İbn-i Uzeyme, Parmakları namazda birbirine geçirmenin mekruh olduğuna dair baplar açmışlardır. Namazda abesle iştigal etmez, sağa sola meyletmez. Zira Ayşe radıyallahu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve e namazda sağa sola meyletmeyi sordum. O şeytanın kulun namazından kapmasıdır diye cevap verdi. Bu rivayet etmiştir. El-Evsat'ta El-Evza-i namazda sallanan, gerinen, elini beline koyan parmaklarını kütleten, sakalıyla veya çakıl taşlarıyla oynayan ya da sağa sola meyleden kimse hakkında namazı geçerli olmakla birlikte bunların hepsi kötüdür dediği nakli bilir. Begavi Şerüsünle de sağa sola meyletmenin mekruhluğu babında şöyle demiştir. Namazda sağa sola meyletmek mekruhtur. Meydana gelen bir sebepten dolayı ise bunda bir sakınca yoktur. Nitekim bununla ilgili e, hadis de vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir yere bir haberci göndermişti. E, onun Gelişini gözlemek için namazda arada bir bakıyordu şeklinde. Yani bir ihtiyaç sebebiyle bu caizdir. Yüzüyle ve sakalıyla oynamaz. İmam Ahmet'in oğlu Salih'in rivayet ettiği mesailinde namazda sakalla oynamaktan nehi bölümünde. İsnadıyla Said bin Cübeyr'den şunu aktarıyor. Said kıyam halinde namaz kılmakta olan bir adama baktı. Adam sakalıyla oynuyordu. Said bin Cübeyr'e göre ki şunun kalbi huşu içerisinde olsaydı uzuvları da huşu içerisinde olurdu. Said bir Ebi ben rivayet etti üzere namazda sakal'a dokunmak babında Said bin El Müseyyeb'tir. Buradaki geçen Said bin Cübeyr değil, Said bin Müseyyeb'tir diyor. Benzerini Hakim Mühtadir Nevadül Usul'de Ebu Reyre radıyallahından merfu olarak rivayet etmiştir ki bu isnadı zayıftır. Mervezi Tazimu Kadri's Salahat'ta benzerini Huzeyfe radıyallah'ın mefkuf sözü olarak rivayet etmiştir. Sürekli huşu içerisinde bulunur ve secde ettiği yere bakar. Zühri, e, müminun ikinci ayeti ki onlar namazlarında huşu içerisinde olanlardır ayeti hakkında bu kişinin namazda sükunet üzere olmazdır demiştir. Taberi tefsirinde rivayet etmiştir. Mervezi tazimde şöyle der, ilim ehli icma etmiştir ki, kişi herhangi bir uzvunu namazın amellerinden olmayan bir şey ile meşgul ederse, bir şey düşünürse, kalbini namazla ilgili olmayan bir düşünceyle meşgul ederse, onun sevabı bunları yapmayanın sevabından eksiktir. O tam ve kamil namazın bir kısmını terk etmiştir. Şerruh de rivadeline göre İbn Abbas radyalarına şöyle demiştir. Tefekkür içerisinde orta uzunlukta iki rekat namaz, kalp gafil olduğu halde, yani tefekkür kılınan böyle orta seviyede uzunlukta iki rekatlık bir namaz, kalp gafil olduğu halde bir geceyi kıyam üzere geçirmekten hayırlıdır. Selman Radyalan şöyle demiştir. Namaz ölçüdür. Kim onu tam olarak yerine getirirse ona hakkı tam olarak verilir. Kim de ondan eksiltirse Allah'ın ölçüyü eksik yapanlar hakkında ne buyurduğunu biliyorsunuz. Muhammed bin Sirinler'in rivadeliğine göre insanlar namazlarına sağa sola diyorlardı, Ta ki müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında hoşu içerisindedirler. Ayeti indi, yani müminin ikinci ayeti. Bunun üzerine gözlerini yere indirdiler. Onlardan biri secde edeceği yere bakıyordu. Bunu taberi tefsirinde Mervezi Salat'ta rivayet etti. İbnül Münzir Efsat'ta Beyhaki Sünnende rivayet etti. merfu olarak da Ebu Hurey Radyolant'tan rivayet edilmiştir. Fakat Beyhaki bunun mürsel haliyle sayı olduğunu söylemiştir. Ayrıca Mervezi Tazim-i Kadri Salat'ta şöyle der. İbnü i Sirin dedi ki sahabe kişinin secde edeceği yere bakmasını güzel görüyorlardı. Başka bir lafzında diyorlardı ki kişi gözünü namaz kıldığı yerin ötesine götürmez. İbnü'l Münzir Efsat'ta şöyle demiştir. Namaz kılan kimsenin secde edeceği yere bakması, kendisinin namazdan al koyacak bir şeye bakmaması için en selametli ve en iyi yoldur. Bu ilmenin genelinin görüşüdür. Sağ elini göbeğinin altında sol elinin üzerine koyar. Nitekim Ali bin Nebi Tard'dan böyle yapmış ve bunu emretmiştir. Bu zayıf bir hadis. Yani elleri göbek altına bağlamak zayıf. eee Göğüs üzerinde bağlamak veya göbeğin üzerinde göğüse yakın yerde bağlamak hakkında gelen e, rivayetler ise bundan daha kuvvetli rivayetlerdir. E, de buna işaret ediyor Ali R. R.'nin zayıflığına. Zevadil Müsnet'te Abdullah ve Ebu Davud rivayet etmiştir. Beyhaki ve İbnül Katan zayıflamıştır. Denizlerini Ebu Davud, Ebu R. R. R. R. rivayet etmiş ve zayıflamıştır. Yine İbn-i Teymiye'nin Sıfat-ı Şerhil Umde kitabında geçtiği üzere İbn-i rivayet etmiştir. Ali radiyallahu uygulamasına gelince bunu da Ebu Davut zikretmiştir. Onun da isnatı zayıftır. Tirmizi de sahabenin ve tabinin ihtilafını aktarırken şöyle demiştir. Bazıları kişinin ellerini göbeğinin üstüne koyması gerektiği, bazıları da göbeğinin altına koyması gerektiği görüşündedir. Bunların hepsi onların nezdinde mümkündür. Yani caizdir demeye getiriyor. Yine İbnül Münzir Elevsat'ta bu konudaki ihtilafı zikretmiştir. Yani bizim bu konuda... Müstakil olarak bir tahkikimiz bulunduğu için abdest namaz ahkamı kitabının sonunda bu tahkiki görebilirsiniz. Mesela oraya havale ediyoruz. Yani bu konuda daha sabit olanı elleri göğüs üzerinde veya göbek üzerinde bağlamaktır. Göbeğin altında bağlamak hakkındaki rivatler ise çürüktür. Yani metruk raviler yoluyla gelmiştir. Yani birbirini tahviye edebilecek seviyede de değildir. Ama göğüs üzerinde bağlamak birbirini tahviye eden tariklerle sabit olmuştur. İmam, veled dalin dedikten sonra sesli olarak amin der ve bunu uzatır. Zira Vail bin Hucur anh, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gayrı mağdubi aleyhim veled dalin okuduğunu sonra uzatarak amin dediğini işittim. Tirmizi hasendir demiş ve ilim elinden bir çoğu bunu söylemektedir demiştir. Ayrıca Bukhari'nin sayinde imamın amini cehri söylemesi bağlıdır. Ve imama uyanın Amin'i yani cemaatinde Amin'i cehri söylemesi babı diye babı açmıştır. İmam Ahmet Amin'i cehri söyle zira bu insanlardan kaybolmuş bir sünnettir demiştir. Hafız Abdullah bin Muhammed bin el-Velid Fatiha'dan sonra Amin deme konusunda kaleme aldığı bir kitabında şöyle demiştir. Horasan, Şam, Irak, Mısır ve Hicaz ehlinden bütün alimler, İmam ve imama uyan Amin'i Cehri olarak söyler demişler. Bu konuda rey ehline muhalefet etmişler. Yani Hanefilere hadisleri ve eserleri delil getirmişlerdir. Begavi Şer-i Sünnet'e şöyle demiştir. Amin'deki mim şeddesizdir. Memdud olması da feil vezninde maksur olması da mümkündür. Allah'ım işit ve icabet et manasına gelmektedir. Mescitte Allah Azze ve Celle'yi çok zikretmek. İlmi söz konusu etmek, orada boş ve fuzuli şeyler konuşmamak, dünya kelamı etmemek zira bunlar mekruhtur. Bu usta ceyyit ve sahih tarihlerle, sikaravilerle çok sert hadisler rivayet edilmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır. Abdullah bin Mesud radiyallan nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor. "Ahir zamanda mescitlerde oturan imam İmamları dünya olan, yani önlerinde dünya olan meseleleri, konuşmaları dünya üzerine olan bazı kimseler ortaya çıkar. Siz onlarla oturmayın, Allah'ın onlara bir ihtiyacı yoktur. Bunu Taberani ve İbn-i rivayet etmiş, hakim Enes Radyalan'tan rivayet etmiştir, İsnad-ı ee, İbn-i Fetül bari de İbn-i Battada'dan e, mescitte dinin maslahatına olan konuşmalar haricinde mübah olan konuşmaların yasak olduğunu nakletmiştir. Yani ancak dinin maslahatını olan konuşmalar caizdir mescit içerisinde. Yine Abdullah bin Amr şöyle demiştir. İnsanlar aralarında bir mümin bile olmadığı konuşmalar da dünya hakkında olduğu halde mescitlerde oturmadıkça kıyamet kopmaz. Bunu İbn-i Şebi el-İman'da hakim ve el-Hallal es-Sünnet'e sayısınatla rivayet etmişlerdir. Hasan-ı Basri-i şöyle demiştir. İnsanlar öyle bir zamana erişeceklerdir ki o zamanda mescitlerde halkalar halinde oturacaklar ve dünya hakkında konuşacaklardır. Siz onlarla oturmayın. Zira Allah Azze ve Celle onları elinden bırakmıştır. İşte bunların hepsi mescitlerde dünya ve ehli hakkında konuşma hakkındadır. Ahmet Elvera'da Süfyan bir adam Hasan kanalıyla rivayet etmiştir ve lafzında farklılık vardır. Bu Hasan el basri rivayetinin ee, mescitte alışveriş yapmak cidale girmek, tartışmak, kayıp ilanında bulunmak, gazel inşa etmek, yüksek sesle konuşmak, kılıç sıyırmak, yani yalın bir şekilde kınından e, sıyrılmış bir şekilde kılıcı bulundurmak, çokça şamata yapmak, çocukların, kadınların, delillerin ve cünüplerin mescide girmesi, mescitten faydalanma, orayı tıpkı bir dükkan gibi Zanaat ve ticaret için bir yer edinme, bunların hepsi mekruhtur. Bunlar yapan kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nehyinden ve yapana ağır tehditler yönetmiş olmasından dolayı günahkardır. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'a Nebi ve vesselam'dan mescitte alışveriş yapmaktan nehyetti lafzıyla Ahmet Ebu Davud. Hasen kaydıyla Tirmiz rivayet etmiş, İbn-i Zeyme sahih demiştir. Ayrıca Ebu Hureyla radiyallahu anh'den rivayet göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bir adam mescitte bir şey satarken ya da alırken görürseniz Allah ticaretini kazançla <gülüyor> eylemesin deyin. Bunu Tirmiz rivayet etmiş ve Hasen demiştir. i̇bn Zeyme ve i̇bn İbn İlpan sayilemiştir. Ebu Hureyla radiyallahu anh'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kim mescitte kayıp ilanda bulunan bir adam işitirse Allah onu sana geri getirmesin desin. Zira mescitler bunun için inşa edilmemiştir. Bunu Müslim rivayet etmiştir. İbn Namir radyalından Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mescitte şiir inşa edilmesini nehyetti. eee lafzıyla rivayet etmiştir. Bu hadis mescitte alışveriş yapmanın yasaklığı konusunda geçmişti. Yani bir önceki e, dipnotta geçen rivayette geçiyor bu kısım. İbn Uzeyme sayende şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in mescitlerde şiirlerin tamamının değil bir kısmının inşa edilmesini yasakladığına dair eden haberin zikri babı. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hasan bin Sabit'e müşrikleri mescitte hicvetmeyi serbest bırakmış. Yani bunun için e, minber kurdurmuş. E, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem anla cevap verdiği müddetçe Ruhul Kudüs'ün onu desteklemesi için dua etmiştir. Ali radyalan şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ümmetim 15 hasleti yaptım, bela onları bulur. Bunların arasında mescitlerde seslerin yükselmesini de söz konusu etmiştir. Tirmizi rivayet etmiş ve zayıf olduğunu söylemiştir. Bukhari'ye i̇bn şehrinde Recep şerhinde İbn-i Ebi Şeybe'ye, konuşmak ve yüksek sesle konuşmak babında, i̇bn bana İbban'a dünya dünyayla ilgili bir sebepten dolayı mescitlerde yüksek sesle konuşmaktan sakındırmanın zikri babına bakınız. Amr bin Şahib şöyle demiştir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte kılıç sıyırma yasakladı. Bunu Beyanül ve İham'da geldi üzere Abdurrazak rivayet etmiştir, mürsel bir hadistir. Selef de mescitte kılıç sıyırma yasaklama yönünde fetva vermiştir. Bukhane'nin rivayetine göre Câbir radıyallahu şöyle demiştir. Bir adam yanında birkaç ok olduğu halde mescide uğradı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona uçlarını tut buyurdu. Yani uçları açık bir şekilde değil de uçlarını tut bu şekilde uyardı. Yine Ebu Musa radıyallahu gelen rivayette uçlarını tutsun eliyle bir Müslümanı öldürmesin buyurmuştur. Çocukların mescitlere girmekten sakınırma konusunda var hadis zayıftır. Tarci ileride gelecek diyor. Kıyam-ül Leyli'de bin Rahüye şöyle demiştir. 7 yaşına gelmemiş bir çocuk mescide sokulmazsa bunda sakınca yoktur. Çocuklar 7 yaşına gelsin veya gelmesin ilk safta durdurulmazlar. 7 yaşına gelmiş bir çocuğu mescitten çıkarmak ise caiz değildir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun namaz kılmasını emretmiştir. Çocuklar namaz kılmıyorlarsa onları mescitlerden uzak tutmak 7 yaşına gelmiş olsunlar ya da bundan daha küçük ya da büyük olsunlar uygulana gelmiş bir sünnettir. Çünkü onların şamata yapmalarından ve oyun oynamalarından endişe edilir. Namaza iştirak etmek için geldikleri takdirde ise onlara engel olunmaz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kadınlara mescitlere çıkıp erkeklerin cemaatine iştirak etmeyi yasakladığı adısına işaret etmekte. Burada kadınlar da zikrediliyor. Telhisül Habir müellifi bunun bir aslı yoktur demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onları mescitlere çıkmaktan alıkoyanlara engel olduğu sahih olarak gelmiştir. Mesela i̇bn Ömer radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın kadın kullarını Allah'ın mescitlerinden alıkoymayın. Bu ve Müslim rivayet etmiştir. Tirmizi sünende şöyle der. İlim elinden bazı kimseler bu hadise göre amel etmiş, kadınların bayram namazlarına çıkmasına ruhsat vermiştir. Bazıları ise bunu mekruh görmüşlerdir. Abdullah bin el mübarekten şöyle dedi rivat edilmiştir. Ben bugün kadınların bayram namazlarına çıkmasını mekruh görüyorum. Fakat kadın çıkmakta diretirse, kocası onu onun eski elbiseler içinde ve süslenmeden çıkmasına izin versin. Kadın süslenmiş bir şekilde çıkmakta diretirse, kocası ona engel olabilir. Ayşe radıyallarına da şöyle dedi edilmiştir. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınların sonradan neler yaptığını görseydi, onları mutlaka İsrailoğullarının kadınlarının alıkonulduğu gibi alıkoyardı. es Sevr'den de kadınların bayram namazına çıkmasını mekruh gördüğü rivayet edilmiştir. Yani bunu mekruh görmelerinin sebebi kadınların... Mescide çıkma veya musallaya çıkma adabına e, riyat etmemeleridir. Koku sürünmeleri veya süslü elbiselerle çıkmaları veya e, topuklu ayakkabı giymeleri gibi bazı münkerler işlemeleridir. Yoksa mücerret olarak e, sünnete uydukları takdirde, emirlere uydukları takdirde bayram namazlarına musallaya çıkmaları veya mescide gelmeleri engellenmez. Mescide de gece namazlarına e, yani akşam yatsı ve sabah namazlarına çıkmalarına izin verilmiştir. Yani izin verilmesi emredilmiştir. Fakat en hayırlı namazgahlarında evleri olduğu bildiriliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani onlar gece mescide çıkmak isterlerse izin verin. Onlara mani olmayın buyuruyor. Fakat evlerinde kıldıkları namaz daha hayırlıdır buyuruyor. Ee, Ebu de şayet Meside çıkacak olursa kadın da koku sürünmeden, süslenmeden çıkması vurgusu yapılıyor. Evet, Ayşe radıyallahanın bu tilmizin naklettiği söz de sahih Buhar'da geçer. İbn Nürece Fetul Bari'de şöyle demiştir. Ayşe radıyallanha Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhsat verdiği bazı şeylere kendisinin zamanında fesat olmadığı için ruhsat verdiğine, fesadın ondan sonra ortaya çıktığına, kendisinden sonra ortaya çıkan şeyleri gördüğü takdirde kesinlikle ona ruhsat vermeye Devam etmeyeceğine, ondan sakındıracağına işaret etmektedir. Çünkü o ancak salahı emreder ve fesadı yasaklar. Yine i̇bn Recep şöyle demiştir. Alimler kadınların meçitlerde erkeklerle birlikte cemaatle namaza iştirak etmeleri hususunda ihtilaf etmişlerdir. Onların bir kısmı bunu her durumda mekruh görmüştür. Ayşe anhadan gelen rivayetin zahiri de bu doğrultudadır. Ayşe radyalarına kadınların kendilerinden sadır olan şey, sadır olmadan önce ruhsata sahip olduklarını, yani ruhsatın belli bir durum için geçerli olduğunu, o durumun da ortadan kalktığını ileri sürerek istidavde bulunmuştur. İmam Ahmed de onların şu zamanda çıkmalarını güzel görmem. Çünkü onlar birer fitnedir demiştir. İmni Recep sonra diğer görüşleri zikretmiştir. Evet, bir de ne dedi? Delilerin ve cünüplerin girmesi... Çünkü Allah Teala Nisa 43. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler sarhoşken ne söylediğinizi bilene kadar bir de yolcu olmanız durumu müstesna cünübken kusredince kadar namaza yaklaşmayın. Yine Ayşe radıyallahu anh'a nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Şu evlerin kapılarını mescitten başka tarafa çevirin zira ben bir haizliye ya da cünübe mescide girmeyi helal kılmıyorum. Bunu Ebu Dağut ve İbni Uzeyme rivayet etmiş. İbn Uzeyme sahibi olduğunu söylemiştir. Fakat bu e, zayıftır. Ee, İmam Ahmet ve diğer bazı kimseler cünübün abdest aldığı takdirde mescitte kalmasına ruhsat vermiştir. Kevsec'in mesailinden nakledilmiş bu da. atay Horasani Rahim olan şu kavim delil getirmiştir. Sabiden bazı kimselerin cünüb oldukları halde namaz abdest alıp mescitte oturduklarını gördüm. Vasile bin Eskar Radyalarının rivayetine Yine işaret edilmiş Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki çocuklarınızı, delilerinizi, şerlilerinizi, alışverişinizi, tartışmalarınızı, yüksek sesinizi, had ikamelerini, kılıç sıyırmalarınızı mescitlerinizden uzak tutun. Mescitlerinizin kapılarında abdest alınacak yerler yapın. Mescitlerinizi, cumaları tütsüleyin. Bunu İbn-i rivayet etmiştir. İbnü i Recep Fethülbar'da isnadı çok zayıf demiştir. Ayrıca İbnül Cevzi'nin ilerlül mütenahiyesine bakım denilmiş. Osman Radyalan şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, zanaat hanelerinizi mescitlerinizden uzak tutun. Bunu İbnül Cevzi ilel de e, isnadında Muhammed bin Mucib, e, yani yalancı bir ravi vardır demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı ve yapan hakkında ağır ifadeler kullandığı şeyler arasında, bir adamın diğer bir adamla bir elbise içerisinde, bir örtü içerisinde aralarında başka bir şey olmadığı halde ten temasında bulunması da vardır. Zira Ebu Said el-Hulîr r.a. şöyle buyurmuştur. Ve adam aynı örtü, elbise içerisinde başka bir adamla karışamaz. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. Begavi dedi ki Şer-i mahremlerinden olsa bile bir adamın başka bir adamla birlikte yatması ya da bir kadının başka bir kadınla birlikte yatması caiz değildir. 10 yaşına geldikleri zaman çocuklarında yataklara ayrılır. Çünkü çocuğun bu yaşta buluğa ermesi ihtimal dahilindedir. Yine o izar içinde çıplak duranlara lanet etmiştir. Ebu Davud'un el merasilde Muttalibi Mevlası Amr'dan rivayet ettiği hadise işaret ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakana ve kendisine bakılana lanet etti. Bu mürsel bir hadistir. Yine o mükameayı yasaklamıştır. Mukamea iki adamın bir elbise bir örtü içerisinde çıplak durmasıdır. Ebu Reyhane radıyallahu anh'ın Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden rivayetine göre o 10 hasletten hoşlanmazdı. Bunların arasında aralarında bir elbise olmaksızın adamın adamla, kadının kadına çıplak bir şekilde durmasını da zikretti. Bunu Ahmet Ebu Davud darimi rivayet etmiş. İbn-i Teymiye iktidada sayı olduğunu söylemiştir. Ebu Beyt Garibül Hadis'te şöyle demiştir. Mukamea adamın bir başkasıyla aynı örtü içerisinde yatmasıdır ve aynı elbise içerisinde bulunmasıdır. Bu kemiği ve kimden alınmıştır? Bunlar? yatak arkadaşı demektir. Yine o kişinin evde veya başka yerde soyunmasını yasaklamıştır. Çünkü İbn merradiyalarma Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Aman üzerinize çıkarmayın. Çünkü beraberinizde tuvalet harcinde ve adamın ehline yanaştığı zaman harcinde sizden ayrılmayanlar yani melekler vardır. Onlardan utanın ve onlara saygılı davranın. Bunu İbn Teymiyye Umdetül Fıkh şerhinde söylediği üzere İbn Battal rivayet etmiş, Tirmiz'de rivayet edip zayıf olduğunu söylemiştir. Ayrıca Behiz bin Hakim babasından, o da dedesinden yani Muaviye bin Hayde'den şöyle rivayet ediyor. Elan Resulü, avretlerimizden neyi örtüp neyi bırakalım diye sordum. Bu hadiste şu geçer. Peki birimiz yalnızken <gülüyor> dedim. Allah tebari ve teala kendisinden utanılmaya daha layık bir buyurdu. <gülüyor> Bunu Ahmet ve Timizi rivayet etmiş, Timizi Hasen demiş, Bukharda Sayin'de muallak olarak cezim sigasıyla rivayet etmiştir. i̇bn Recep Fethülbar'da der ki, mezhebimiz mensuplarından olan i̇bn Battalın sözünün zahiri, örtünmenin yalnızken gusledildiği zaman da vacip olduğuna davet etmektedir. Kendisiyle örtüneceği bir şey bulamadı takdirde elinden geldiğince büzüşür. Begavi Şerüsün'le de şöyle demiştir, kişinin yalnız olsa bile ihtiyaç harcında avretini açması mekruhtur. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah kendisinden utanılmaya daha layıktır buyurmuştur. Yani burada, bir izar ile yıkanılmasına işaret ediyor veya peştemal ile bazı ilim ehli kişi yalnız dahi olsa peştemalsiz yıkanmasını mekruh görmüşlerdir. İmam Bukhari ve onun gibi düşünen diğer bazı ilim ehli ise Eyyub Aleyhisselam'ın zikrini delil getirmişler. O yalnız başına çıplak olarak yıkanıyordu. Üzerine altın çekirgeleri düşmeye başladı. Hadisin delil getirmişlerdir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu kıssayı zikretmiş ve herhangi bir uyarıda, yasaklamada bulunmamıştır diyerek. Ee, yani gusül gibi zaruretler haricinde, tuvalet ihtiyacı veya cima gibi zaruri haller haricinde kişinin çıplak durmaması, avretini açıkta bırakmaması Tavsiye ediliyor. Allah'tan haya veya yine kişiden ayrılmayan meleklerden hayanın gereği olarak. İbnü Kesir, ahkam Duhul'il Hamam'da ilim elinin kişinin yalnızken örtünmesinin vacip olup olmadığınızdaki ihtilafını zikretmiştir. Ee, ayrıca Bukhari'ye bakın denmiş. Tek başına yalnızken çıplak olarak kusreden kimse ve örtünen kimse babı tesettür daha fazletlidir diye bir başlık var. Yani bu Eyüp Aleyhisselam'ın kısas da Burada delil getiriliyor. Ee, yine o kişinin başkasının avretine bakmasını yasaklamıştır. Yine o kişinin hanımıyla yalnızken yaşadıklarını başkalarına anlatmasını yasaklamıştır. Zira Ebu Sadiyel Hudil radıyallanda Nebi Aleyhisselatü Vesselam adam, adamın avretine bakamaz buyurdu rivayet edilmiştir. Bunu müslim rivayet etmiştir. Begav Şerüsü'nde de şöyle demiştir. ''Adamın adamın avretine bakması caiz değildir. Adamın avreti göbekle diz arasıdır. Kadının kadına göre avret de budur. Fitneden veya şehvetten endişe edilmediği takdirde bedenin diğer bölgelerine bakmakta bir sakınca yoktur.'' demiş. Burada e, kadının avretinin aynı erkeğin erkeğe karşı avreti gibi olduğunu söyleyen pek çok ilim ehli var. Fakat bunların hiçbir delili yok. Yani kadının kadına karşı avreti dizle göbek arasıdır demeye hiçbir delil yok. İlakis bu konudaki delil abdest azaları neyse, yani kadın mahremi olan erkekler veya diğer kadınların yanında sadece abdest azalar. Yani nedir bunlarda? Elleri dirseklere kadar daha fazlasını açamaz. Kadın kadınların yanında veya mahrem olan akrabaların yanında. Saçını açabilir sadece başından, işte yüzünü açabilir. E, ayaklarından da ayak bileklerine kadar e, bu... Aşık kemi dediğimiz yere kadar abdest azalarıdır yani. Bazıları halhal bölgesi olduğu için, ziynet bölgesi olduğu için ayak bileklerinin biraz daha yukarısını da buna dahil ediyor. Yani abdest azalarıdır, kadının avret bölgesi. Yani böyle dizle göbek arası diye bir şey yok kadın hakkında. Dizle göbek arası erkeğin avretidir. Dolayısıyla kadın... Diğer hemcinsleri yanında veya mahrem olan akrabalarının yanında da dar elbiseler giyemez. Ne bileyim pantolon, tayt gibi şeylerle bunların yanına çıkamaz. Buna dikkat etmeleri lazım. Evladının, çocukların yanına da böyle çıkamaz. Bunlar avret bölgeleridir. Yani bunlar e, örtülmesi gereken, bol elbiselerle örtülmesi gereken bölgeleridir. Ebu Said el-Hudîr diğer rivayet Nebel-i ki, Kıyamet günü Allah'ın kadında en kötü konumda olacaklardan biri, hanımıyla birlikte olan, hanımı da kendisiyle birlikte olan, sonra onun sırrını yayan adamdır. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. Bu konuda Bizden Olmayanlar kitabında mıydı, yoksa Said Tesettür kitabında mıydı? İlgili rivayetleri aktardık. Değişik lafızlarla e, rivayetler var. E, tehditler var. Yani kişinin, ister erkek olsun, ister kadın olsun eşiyle arasında yaşadıklarını başka yerde anlatması sanki iki kişi sokak ortasında cüma ediyor da millet ona bakıyormuş gibidir. Buna benzer diye bildiriyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam mahremiyetlerin gizli tutulması gerekir. Evet Allah'ın izniyle 406. maddeyle bir sonraki deste devam edeceğiz. Subhanekallahü bihamdik ve eşhedü en la ve eşhedü ve